Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, benden Zutkulu'ya er ve yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programına hoş geldiniz. Yine Salı günü 15.30'da Açık Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta iki haftadan beridir yayınladığım Alican Can Sekmeç ile yaptığım söyleşinin son kısmını dinleyeceğiz. Bu yaptığımız görüşmelerde sizler de fark edeceksiniz ki Türkiye'de sinema araştırmaları çok zor bir uğraşı. Artık 1950'lerden, 1960 hatta 1960'lardan bazı bilgiler almak pek mümkün değil. Çünkü e, o dönemleri yaşayan canlı tanıkların e, pek çoğu artık aramızdan ayrılmışlar. Onun için e, günümüze kalan bilgilerin hepsi çok önemli. O günden kalan kayıtlar çok önemli. Ses kayıtları, video kayıtları ve bunlar çok az. Bu nedenle e, o dönemler üzerine e, görüşmeler yapmış insanlar da bence çok değerliler. E, Ali Can Sekmeçeli'de de yaptığımız söyleşinin biraz merkezinde de bu tip konular bulunuyordu ve e, sanırım aracan sekmeç ile e, ilerki programlarda da e, yine görüşeceğiz ve belki bazı isimler üzerine e, programlar yapabiliriz Kendisine tekrar ben çok teşekkür ediyorum burada. Hani son bölümü yayınlamadan önce de bu anonsu da yapmak istedim ben. Ee, şimdi yayınlayacağım kısımda minik bir e, düzeltme yapmak istiyorum. Çünkü e, yayınlayacağım kısımdaki soru çok net olarak çıkmadığı için e, ben bu görüşmenin o kısmına başlamadan önce netleştireyim. Ben Ali Sekmece Sekmeç'e e, görüşme yapamadı ama bugün olsa çok görüşmek istediği e, daha doğrusu isimleri sormuştum. E, o da... Bana e, hani birazcık içinde ukde kalmış, e, bugün olsa çok fazla görüşme yapmak isteyeceği isimlerden başladı. Oradan da sohbetimiz yine devam etti. O zaman hepinizi arayacağın sekme için olan sohbetimize baş başa bırakıyorum. İstediğim yani böyle bir isim vardır belki yani özel soru mu olacak bilmiyorum ama. Var, ben. var. Yani keşke var. ya da imkansız mesela şu ee, anda. Ben gerçekten yani iki tane insanınla tanışmayı gerçekten çok istedim hayatımda. Ee, ama ikisinin de şeyine ben e, yetişemedim çünkü ikisi de yani ikisinde de e, vefatında ben vardım ama ufaktım hı hı. biri Cahit Hırkat hı hı. çok isterdim onu tanımayı ee, diğeri de Atıf Kaptan o. çok isterdim ikisini de tanımayı ee, yani benim için oyunculuk anlamda özel insanlar Gerçekten o yüzden hani e, değerli benim için değerler onlar ama ama ama kitabını yapmak için e, uğraşabileceğim bir tane insan vardı gerçekten çok isterdim ona kitap yapmayı çünkü ben onunla çok eğlendim çok da sevdim onu hep de dinledim onu hep de dinledim onu e, rahmetli Yılmaz Köksal'a bir kitap yapmayı çok isterdim yani Türk sinemasının Türk sinemasının B-Movie olmasına rağmen en büyük paralarını kazanmış olan filmlerin oyuncusudur. En büyük paralarını kazanmış filmlerinin, yani hasılat rekorları kırmış filmlerinin oyuncusu odur. Yani hep ee, Cüneyt Arkın'dan bahsederiz. İşte ne bileyim ...işte diğer erkek kahramanlar var işte. Onlardan bahsederiz. Hı hı. Avantür şey yani oyunculuk içinde ya yani Serdar Gökhan'dan bahsederiz falan ama... ...Yılmaz abinin filmleri konusunda ben yüzlerce kişiden... ...özellikle Anadolu'da, yüzlerce kişiden neler dinledim anlatamam. Sadece o dinlediklerim bile kitap olabilir. Onun filmleri sayesinde nasıl evlenen, yuva kuran... Ee, bir, bir, bir işletmeci onun filmleri sayesinde e, Kayseri'de fabrika kurmuş. Onun filmlerinden kazandığım parayla ben fabrikamı kurdum dedi adam. Bana. Bana neler anlatıldı? Ee, biz bunları bilmiyoruz ve e, rahmetli e, şeyin, Yılmaz abinin e, filmlerinin yapımcıları da böyle merdiven altı yapımcıları böyle bir binaya giriyorsun bir kat aşağı iniyorsun. Böyle eskiden böyle matbaalar falan falan oldu böyle. Düğün davet etsi basan matbaalar. Öyle iniyorsun alt katta, merdiven altında bir sandalye, bir masa, bir yapım şirketi. Tamam, mı? işte filmin adı ne? Adı ne? Kan dökmez remsi. Yani böyle bir film var, bir antika kahraman ve ve bu antika kahraman öyle büyük paralar kazandırmış ki 1970'li yıllar süresince, yani evet. şöyle söyleyeyim, 70 ile 77 arası falan böyle en yoğun zaman, Seks furyasına falan dönem girmezden öncesine kadar inanılmaz paralar kazandırmış insanlara. En azından Çeko hakkında ondan biraz görüş alabilmiştim, ama oradan başlayıp Pek çok film yani var. ben çok Hoş, isterdim. Hoş memoymuş sanırım bir de. O da çok tabii, önemliymiş. Tabii tabii. Çok çok isterdim ona bir kitap yapmayı. Ee, olmadı. Yani kısmet olmadı. Ee, yani işte Türk sinemasının e, B-Movie yıldızları yok artık. Evet. Yılmaz abi son B-Movie yıldızıydı. Son, işte aslında son dem demek de yanlış bence. İlk ve tek yıldızıydı diyeyim ben. Anlatabildim mi? Yani i̇lk ve tek yıldızıydı B-Movie'nin. Diğerleri e, BMUV'nin dışına çıktılar çünkü. Tamer Yiğit de BMUV'nin dışına ya, ya çıktı. Ya Behçet Nazar mı? Behçet Nazar da. Behçet Nazar artık BMUV'nin şeyi nasıl diyeyim e, her şeyi diyeyim ben. Yani BMUV'nin her şeyi her şey Yani olmazsa olmazı diyeyim. Ama e, onun üretkenliği Yılmaz Köksal kadar değil. Ya tabii yok değil. Yılmaz abinin yani her sene e, 70, her sene bir 20 filmi. 22 filmi var. Yani 22 film ne demek ya? Büyük paralar kazanmışlar bu. Adana yazık Sinema'nın bir sinemanın yöneticisiyle tanışmıştım festivale gittiğimde. 15 bin kişilik sinema salonu yıkılıyordu diyor adamın filmleri. Yıkılıyordu. Yıkılıyordu. Yani ne Yılmaz Güney, ne Cüneyt Arkın, ne Kadir Lanır diyordu. Yani yıkılıyordu bu adamın filmleri sayesinde Adana diyordu. Adam bunu anlatıyordu. Zaten şey diyordu. Yılmaz Güney e, sosyal içerikli filmlere başladığı zaman bu adam avantür filmlere başlamıştı diyor. Yılmaz Güney'in devri kapanmıştı avantürlerde diyor. Evet. O zaman hani... Ya yani çok isterdim ona bir kitap yapmayı gerçekten. O, yani o zaman açık bir teklifte bulunayım ben. Peki biz neden bir araya gelip e, en azından onu almak adına bir gün ya da böyle bir minik şey düzenlemiyoruz? Yani ben onu çok istiyorum ben de. Niye olmasın? Tabii ki. Ya yani en azından Tabii bir ki. filminin gösterildiği minik bir plaket. Tabii ki. Tabii ki. Yani çok isterim. Hatta e, bir kameramanın dostum arkadaşım var Refik Çakar bir gün hangi festivalde hatırlamıyorum şu anda bana birini getirdi tanıştırdı işte Ali'ymiş adı uzun boylu böyle zayıf bir çocuk ee, kim biliyor musun dedi Yılmaz abinin ne oldu dedi Yılmaz yoksa ne oldu tanıştım ben tesadüfen Refik tanıştırdı beni baktım e, yani, yani gözlerim doldu diyebilirim yani. çünkü çok isterdim çok inanılmaz hatıraları olan bir adam ee, yani avantür film çekip de hatırası anısı olmama şansı zaten yok yani o bildiğimiz kavgacılar Cüneyt Arkın'dan çok Yılmaz Gücşad'un da yemişlerdir Türk sinemasında yani. Ben de her zaman için hani çok az filmi gösteriliyor aslında. Onun, onun yani filmlerinin de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum ya, ben tabii, de. Yani Çünkü çok az. Hani ben e, bu işte Çoko gösterme yapmıştık. Gerçi maalesef elimizde şu gibi bir kopya yoktu o zaman Hı -hı. ama yani fark ettim ki hani Spaghetti Western tarzında bir film elimizde var. <gülüyor> aslında pek çok film var ama hani o daha böyle bir hani semboldür aslında o filmler arasında bence. Ya, kesinlikle katılıyorum yani şey var. E... Kimse bilmiyor yani bizim cenasyon Mesela e, Yılmaz abinin Destan diye bir film. Destan mıydı? Dağ kurdu var. Destan hatırlamıyorum. Destan da. diye bir filmi var. Destan da ismi öyle hatırlıyorum mesela. Tipik Meksika kovboy filmi. İşte güzel kaydı varsa aslında. Meksika kovboy filmi yani. Bir de bazıları büyük ekranda çet, maalesef çet, gösteriyor. Çetin abi, Çetin, abi. çetin, çetin, çetin e, inancın çektiği bir film o. Hı hı. Ya ben şok olmuştum izlerken ya. Böyle bir şey olamaz. Gerçek bıçaklar, adamların kafaları kesiliyor falan böyle. Behçet, şey, e, Hayat'tan ha, yal Danial Topatanla sahneler falan böyle tepelerden yuvarlanmalı. Ya ne kadar gerçek onlar. Yani oralarda eminim ki e, küçük dar bütçeli filmlerin kahraman, eminim ki o, o sahnelerde e, dublörü falan filan yoktur yani. O yapmıştır o sahneleri eminim yani. Zaten bazı yerlerde dikkatli böyle incelemiştim. Yani her hareketi mesela işte... E... ...evin tepesinden aşağı doğru inişlerin hepsinde... Hı. ...zaten dublo kullanmadığını görüyoruz. Yani <gülüyor> o insanların... E, ...şey olması lazım yani... ...yazılması, çizilmesi lazım. Mesela şey var... ...onu da söyleyeyim... E, ...Yılmaz Atadeniz yönetmen, Yılmaz abi... ...mesela Yılmaz abinin çok iyi bir biyografisinin yapılması lazım... ...onu onu deşmek lazım... ...anlatmak lazım. Çünkü... E, Yılmaz abi bu filmlerin duayeni yani Çetin Lanç'ın hocası e, daha aklınıza kim geliyor Tolga Eziyal'ın da hocası daha aklınıza kim geliyorsa hani bu avantür film çekmiş kimi görüyorsanız Melih Gülgen'in de hocası hı hı. hepsinin hocası ve onun yanından e, asistanlıkla yetişme insanlar bu yönetmenler e, o Yılmaz abinin gerçekten konuşturulması lazım yani e, çok şey bir hayatı var o, o da dolu bir sinemacı yani kurguculuktan yönetmenliğe gelmiş bir adam ki zaten zaten şöyle bir gerçek var. Ee, kurguyu bilen insan zaten iyi sinemacı olur. Yılmaz Abinin filmlerine bakıyorsunuz, e, kiniklere bakıyorsunuz. E, adam işte ne bileyim, Kumkapı'dan giriyor, Büyük Adadan çıkıyor. Ya onu anlatmıştı bana. Yani da. mekan e, birleştirmesi <gülüyor> yapmış. Tabii mekan birleştirmesi yapmış. Hani e, sen İstanbullu olarak oraları bildiğin için, aa buradan girerse oradan mı çıkar diyebilirsin <gülüyor> ama her seyirci öyle değil. Mekan birleştirmesi yap mekan birleştirmesi yapabilmek demek, iyi kurgu bilmek demek. Yani senaryonu öyle yazmak demek. Kurgulu senaryo yazmak demek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, Yılmaz abi kurguculuktan geldiği için ve kurguculuğu da hiç bırakmadı. Ara ara bir sürü kurgu yaptı yani. Ben geçenlerde Ali Özgen Türk'ün At filmini seyrettim. Japonya'da büyük ödül kazan. Kurgu yönetmeni Yılmaz Deniz. Ayrıca belgeselci de kimse bilmiyor. Tabii tabii. Yılmaz abinin böyle benim. bir şeyi var. Ee, ve ben e, açıkça söylüyorum yani Yılmaz Deniz'in e, henüz hayattayken Allah uzun ömür versin. Allah sağlıklı uzun ömür versin. E, henüz aklı. ...başındayken... ...Yılmaz abinin... E, ...iyi bir biyografisinin yapılması şart. Ya yani Çünkü anlatacağı çok şey var. Ve tabii bilerek... ...gidip karşısına oturmak gerekiyor. Evet. Eğer e, kendisine bırakırsanız... E, o, ...o daldan dala uçarak... ...çünkü eskileri öyle. Hep, o, oradan oraya geçiyor oradan o filmi ama bilerek girttiğinizde bir sıralamaya soktuğunuzda Yılmaz abi çok rahat anlatıyor. Yani bunu o zaman ben bir görev şey olarak Yani Yılmaz abi ses kayıtlarını almak lazım. Uzun uzun evet. konuşturmak lazım. Kitap olma aşaması daha kolay. Evet. Ama önce konuşturmak, önce almak bilgiyi almak. Çünkü Türk sinemasının fantastik Dünyası üzerine <gülüyor> hatıra tanıtan hiç kimsenin kitabı yok kusura bakmayın. Bir çetin, çetin abinin işte Pınar'ın çıkardığı kitabı dışında evet. fantastik dünya üzerine yazılmış anlatı kitabı yok. Öyle öyle. Yani zaten sadece hani şunu düşünüyorum ben. Yani e, fantastik Türk sineması ismini aslında Metin Demiran'la Johannes Sikonomi ile aslında koydu diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı çünkü hani fantastik diye çekilmediği filmler. Yani biz yani e, fantastik. Yani fantastik ben de öyle düşündüğünüzde haklısınız ben de düşünmüyorum yani adının fantastik olduğunu düşünerek bir film yaptıklarına inanmıyorum ben. Ama zaten bir e, söz vardı şimdi yanlış hatırlamıyorum ya Çetin'den söylemişti ya Yılmaz Atınız biz fantastikmişiz. Fantastik olan bizmişiz. <gülüyor> ya yani tabii bir de yani çok şey çocukluklarında çizgi roman yine büyümüş insanlar... Seri yerlerden çok etkilenmişler. Amerikan seri yerlerinden. Yani mesela Yılmaz abi çizgi romanlarda gördüğü işte Kaptan Amerika'da ya da artık Başkan gibileri varsa gördüğü bütün o kolay atlamaları yaptırmış oyunculara. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani oyuncu düşmüş ölmüş, onu o anda o düşünmüyor. O çizgi romanda ...gördüğü bir resim var adam balkondan tope, to takla atarak atarak aşağı atlar. Adam onu yaptırmak istiyor. Çünkü kafasında o var, o, şi, o resim var. E ama onu gerçek bir insan yapacak ya düşer ölürse. Bir, yani o anda onu düşünmüyor Yılmaz abi. Hani bu kötü anlamda söylemiyorum. Bir, o kafasındaki resmi düşünüyor. Birisini havada dur demiş. Yani e, Yılmaz abinin çok öyle macerası var. Çok güzel şeyler anlatıyor Yılmaz abinin setlerinden de. Özellikle killing setlerinden. E, ama dediğim gibi yani... E, Yılmaz abinin gerçekten konuşturulması lazım. Evet evet yani o zaman sizden bekliyoruz dedi mi ama... Yani benim şu anda fırsatım yok ben çünkü e, bir Haller gün kitabı hazırlıyorum şu anda e, bir de belki Sözener o da Hı -hı. emeği gerçekten e, emeğine saygı duyulacak ve isimsiz bir kahraman Türk sinemasında e, belki Sözener e, yani Belkıs ablayı çok da severim. gerçekten çok da severim. Türk sinem dünyada var mı bilmiyorum ama Türk sinemasında Nasıl Ceyhan Mahve Ayral ses dublajcısıysa e, Belkaz Özener de şarkı dublajcısı. Yani e, Belkaz Özener sesi önceden kaydedilip de işte Türkan Şoray ya da Dört Yapraklı Yonca'nın diğer e, isimlerine e, kılavuz ses olarak oku, dinletilip okutulmuyor. O e, perdede o şarkıyı söyletmişler. E, kurgu sırasında işte o montajı yapılmış ve kadıncağız e, diyelim ki işte Metin Büköy Orkestrası'nın ön, arkasına işte önüne geçmiş. Türkan mesela şarkı söylerken ağzını yamultuyor. O da söylerken ağzını yamultuyor ki ona uysun. Ya bu, bu çok zor bir iştir. Yani normal bir diyaloğu e, ağzı oturtmak kolaydır. Bir şarkıyı bir kadın bir de hareket ediyor, dans ediyor falan. O anda o, o şeyi onun ağzına oturtmak çok zordur. E, kadın bunu başarmış. 10 sene boyunca izin etmiş Türk sinemasına. Bu yılda 50. yılını kutluyor. Hı hı. Ee, yani onu bir kitabı hak ediyordu belki abla kısmet e, bu yılaymış e, o, benim kalemimymiş kısmet e, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya göreceğiz ee, şimdi e, konuşup o kadar çok şey var ki aslında hani şöyle diyebilirim hani ayda bir ayda iki bir <gülüyor> bölümde yapılabilir çünkü ben sizin hikâyeleriniz çok merak ediyorum yani çünkü e, hafıza burada ama hani şu görüşmelerimiz, Hani bu ilk başlangıç olarak kabul edelim. Bunu hani bu, buradan sanırım en azından bir iki ya da üç tane bizim hani program çıkacağını düşünüyorum. Ee... Benim için problem yok. Ee, yani tanıdığım bütün Geşilçamlıları da zaten aldığım ses işte adil ince yapmıştım diyorum mikrofon. Sonra bir gazetecik teybine sahip oldum. O da bana Necip Sarıcıoğlu'nun hediyesidir. Hı. Lali film sahibi. Çünkü ben o anıları dinliyorum ve oğlum sen bunları kaydetsene derdin Necip abi sürekli. O sesçi olduğu için e, ben dinliyorum. Ve e, kaydetmeye başladım ben sesleri. Ve çok fazla insanla görüştüm. Ve o insanlara yaptığım röportajları şimdi Film Arası Dergisi'nde e, her ay yani her sayıda film gibi hayatlar diye bir köşede e, böyle 5-6 sayfada anlatıyorum. Anlattırıyorum onlara. İşte çok Şu ana kadar 37-38 kişiyi e, yazdım. ...daha yazılacak bir yüz kişi var. Çünkü çok fazla röportaj yapmışım... ...bir gün işime yarar diye. Ee, istemediler konuşmak çoğu benimle. Ama ben baslara basılara... ...konuşturdum onları. İşte Zeki Alpan'dan... ...Huliusu Kentmen'e, e, Erol Taş'tan... ...Ali Yerona'ya, ne bileyim... E, bir, ...bir sürü insan benim... E, ...Tugay Toksöz, işte ne bileyim... ...şimdi bu sayıda Handan Adalı var. Hı hı. E, i̇şte Hakan Balamir öldü... ...bir sonraki sayı Hakan abi olacak. E, Allah rahmet eylesin. E, ya yani olacak benim hayatımda. Bir Ali Erona hatırasıyla e, burada bir komiklik yapayım. Bir show olsun sana. Ben Ali Erona'yı gördüğümde e, lisenin birinci sınıfındaydım. 1983 mı? Yok. Lise 1'de değildim. Orta okul sondaydım. İşte 83 83 yılında e, Yeşilçam Sokağı'na şey, Alion sokağa geldim. O zaman da Alion Sokak'ta. Erol Dernek değildi. Dolaşıyorum. Acaba bir artist görür müyüm diye. Hani meraklıyız ya. Bir de hani e, şey vardı. Eski geçeceğim Sokak'ta Nuş Film diye bir yer vardı. E, bana evden 5 lira harçlık verilirdi okula giderken. Ben onun 2,5 lirasını harcardım. 2,5 lirasını Nuş Film'e gider lobi satın alırdım. Büyük lobilerden. Mesela benim koleksiyonunda suçlular aramızda falan var. Lobileri onları bu kimsenin de, e, koleksiyonu sadece bende var onlar. Almışım oradan 1960 yılları Metin Aksan filmlerinin her gidişimde iki ya da üç tane verirdi. Orası film işletmesiydi e, yani eski filmlerin hmm. 16 milim kopyaları var işletmeye veriyor adam. Orada duruyordu mesela e, o filmler onların lobileri de vardı. Adam lobiler artık o dönemde film işletmesi olmadığı için. ...adam oraya geliyordu, oraya açıyordu böyle müziği gibi bir yer... ...ben lübi istiyordum adam... ...kaç param var diyordu, iki buçuk lira al oradan üç tane diyordu... Git ben oradan seçip alıyordum... ...o dönemde işte... E, ...oradan çıkıp şeye geçtim... ...Alyon sokağa geçtim... Bir, bir, bir, ...birilerini görür müyüm diye falan... E, ...Alyon sokağın köşesinden yani şey... A caminin oradan köşeden... ...bir tane kadın döndü... Uzun, e, e, yani ...uzun... ...benden uzundu, uzun boylu... ...simsiyah saçlı, saçı arkadan toplamış buradan... Topuz değil ama. Aşağı doğru at kuyruğu yapmış, Siyah boğazlı bir kazak. Bir e, kolsuz kürk. Siyah. Altta siyah bir pantolon. Onun altında siyah rugan bir çizme. Elinde de rugan bir çanda. Gözünde de kocaman suratının tamamını kapatan bir gözlük. Siyah bir gözlük. Ondan sonra ben öyle dolanıyorum orada. Bakıyorum falan. Kimse de yok tabi o sırada Alion sokakta. E, kadın beni gördü. Gözünü şöyle indirdi. Bir baktım Ali Yerunu. <gülüyor> Tamam mı? Ondan sonra evli adam dedi. Saatin kaç? Ben kolumdaki saati söyleyemedim kadına. Kadın kahkaha atarak gitti biliyor musun? Hiç unutmam Ali o kahkasını. Ya o filmdeki filmlerdeki şu kahkasını atarak yanımdan geçti gitti. Benden böyle makas aldı geçti gitti. Söyleyemedim zaten heyecanımdan Ali Yaron'a'ya. 13 yaşında bir adamım da. Anlatabiliyor muyum? Ve sonraki zamanlarda ben Ali Yaron'a'yı tanıdım. Evine gittim. işte röportaj yaptım onunla falan. Anlattım. Hatırladı kadın. Hatırladı kadın çok hoşuma gitmiştim benim ya böyle şeyler yaşadım ben insanlarla. Hani bu utangaçlık değil Ali ona ya ben filmlerde görüyorum kadın kötü kadın yani sürekli korkunç işler yapan bir kadın sevmiyorum da nefretim de var kadına karşı hani bir, bir izleyici olarak var tabii Hı. bugünkü gibi sinema yektiş olarak düşünmüyorum tabii izleyici olarak düşünüyorum o zaman ve böyle bir kadın benim karşıma çıktı filmdeki gibi de bana bakıyor kadın <gülüyor> kaldım <mı> öyle. <gülüyor> biz hani ayrılan sürenin artık hani böyle bir... Çünkü Hı. toparlamam gerektiği için onun sonuna geldik dedim ki... E, yani ben sizi tekrar davet etmek istiyorum. Olur gelirim. E, ayrıca hani her zaman da danışmayı düşünüyorum. Çünkü müthiş bir hani e, hafızasınız şu anda. Onu da ben söyleyeyim. ya Yani e, nasıl... Bu, bu, bu daha ne kadar saklanır bu hafıza onu bilmiyorum ama... <gülüyor> hani bu şu anda e, yaşıyor olduğu... E, ne derler? Yaşıyor olduğu için... Ben keyif alıyorum. Bu yaşıyorken de herkes ne almak istiyorsa alsın benden. O güzel. güzel. Bir gün bu hafıza gidecek yani. Gerçek. yaşlar alakalı bir şey bu gidecek yani. Evet, güzel yani teşekkür ederim ben ayrıca. Ben hem ederim. kabul ettiğiniz için hem de yaptığınız şey çok önemli. Yani devamını bekliyoruz sizden. Yani meraklısına hizmet eden bir adam konumdayım şu anda. Yani Türk sinemasının tarihiyle alakalı meraklılarına hizmet edeyim. Yani ben hizmet ettiğimi düşünüyorum eminim. Çok kişiden güzel şeyler de duyuyorum. Ee, o yüzden hani bu da benim hoşuma gidiyor. Yani beğeniyorlarsa e, ne hala yoksa yani e, bu benim mesleğim değil onu söyleyeyim de. Hı. Ben televizyon yöneticisiyim yani bu benim hobim. Mimar Sinan Sinema Televizyon Enstitüsü mezunuyum ben. E, bu benim hobim. Yani ben hobimi e, yazı haline, metin haline getiriyorum. E, şu, buradan şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bir sinema yazarı değilim. Ben bir sinema araştırmacısıyım. Sinema yazarı e, bence çok e, göreceli bir laf. Hı hı. Neyi yazıyor da sinema yazarı? Yani eleştirmen de sinema yazarı. Tarih yazan da sinema yazarı. Olmamalı böyle bir şey. Olmamalı böyle bir şey. Zaten sinema tarihçiliği diye bir şey yok Türkiye'de. Ve üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Türk sinema tarihi yazılmadı ve yazılamaz da. Bunu dinleyen insanlar bana belki de hadi ya diyeceklerdir ama... Ee, yazabilecek insanlar varsa çıksınlar ve yazsınlar. Amatörlerin yazdığı yazılarla internet siteleri ağzına kadar, bloklar ağzına kadar dolu. Bilimsel bir şekilde e, yazabiliyorlarsa çıksınlar, yazsınlar. 1955'e, 58'e kadar olan kısmı zaten Nijo yalan yanlış yazmış. Hı hı. Ondan sonrası zaten hiç yazılmamış. Eğer yazılabiliyorsa birileri çıksın yazsın. Biz de gururla alalım, okuyalım, rafımıza koyalım. Ha, malzeme ile alakalı ihtiyaçları varsa gelsinler, fikirle alakalı ihtiyaçları varsa gelsinler, yardımcı da olalım. Ki ben bugüne kadar e, 200'den fazla sinema okulu tezine e, e, şey destek verdim. Ya, genel olarak e, yazılmasından değil de hani belli konular seçilerek o konular üzerine e, gidilmesi gerekiyor. Çünkü ben de ...2017 yılına geldiğimiz için... ...onun bende artık imkansız olduğunu yani düşünmeye Türk başladım. Yani Türk sineması için... ...diyorlar ki 103 yaşında... ...Türk sineması 103 yaşında falan değil. Türk sineması da, e, ...sinemanın ortaya çıktığı günden beri Türkiye'de sinema var. 1896'dan beri var. E, 1896'da e, Osmanlı'ydı. 1923'de Türkiye Cumhuriyeti oldu. E, Fransa'da 1896'da... ...Fransa Cumhuriyeti değildi. Fransa'da kaç tane sistem değiştirdi? Hı hı. Ama onlar 1896'dan başladı. Biz 1914'den başladığımızda. Niye? Niye? Dünyanın bütün e, sinemaları bulundukları ülkelere bulundukları ülkelerin krallarının sarayının izniyle girmiş. İşte Rus sarayında e, izin çıkmış. Norveç kralı izin vermiş, İsveç kralı izin vermiş, İspanya kralı izin vermiş. E, işte Almanya'da bu şekilde, Fransa'da krallık tabii yok o dönemde. Orada böyle ki Osmanlı da tabii ki krallıkla girmiş. Pardon, sultanlıkla Sultan. girmiş. Padişan. Sinema. Hıh. Hı. Padişahın izniyle girmiş. İlke ona izletmişler ve ondan sonra girmiş. Niçin ben o tarihten başlatmıyorum? Onlar başlatıyor da benim onlardan ne aşağı far tarafım var. Yani... İstanbul o zaman da bir Türk şehriydi, bugün de bir Türk şehri. Niye e, 1896'dan başlatmıyoruz? Niye başlatmıyoruz yani niye Türk sinemasının 23 yılını yok sayıyoruz? Yani ben yüzüncü yıl olduğu zaman yüzüncü yıl diye bir şey yapmadım açıkça söylemek yani gerekir. Ama bu yıl kişisel bir değil. yaklaşımdır diye ama siz de benimle aynı görüşüyorsunuz. Yüzüncü yıl falan değil bu. Yani ben daha uzun olduğunu düşünüyorum. Yani bu. şu anda ee, ne olur 121. yılı. Evet. Ya ben de böyle düşünüyorum. Türk sinemasının bu, bu yıl 121. yılı. Bunu herkes bilmeli. Ya da başka bir tabiri yapılıyorsa o zaman 1923'ten başlatmak gerekiyor bir türlü de. Evet. Evet. Evet, <gülüyor> evet kesinlikle. Ama e, Türk sinemasının tarihi şu anda 121 yaşında. Bu kadar. Daha yok da acayi yok. Hemfikirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> çok konuşmuş. <gülüyor> yani. Evet. Ya ben, ben burada herhalde... Konuşma konuşacak çok şey var. Daha çok konuşulur. Kayıda herhalde yani uzatırım... Her türlü ama çok teşekkür ederim tekrardan. Alican Can Sekmeç ile birlikte e, Yeşilçam tarihi üzerine, onun e, deneyimleri üzerine birazcık da onu tanımak için e, Yeşilçam Arkeolojisi programındaydık. Ben Deniz Utku Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeşilçam Arkeolojisi.